Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi dedi ki, Sema aleyhi ve selleme, Rasulullah sallallahu şöyle işittim adam idi, Beni İsrail'e, Beni İsrail'den iki adam idi müteahhiyin kardeşlik bağı kurmuş iki adam vardı. Fekane ahaduhuma on yudnibu, onlardan biri günah sahibiydi. ve ahara müştehidun fil ibadeti diğeri ise ibadette çalışıyordu. Fekane la yazalul müştehid onu engellemiyordu. Yara ahara gördü diğerini gör, görüyor. Ala zenbin günah üzerini onu görüyor ve onu engellemiyordu. Fakana la yazaloğu, <gülüyor> müştehidu, müştehit, devam ediyor idi. Yara alakara ala zambi, sürekli diğer kardeşini günah üzerine görmeye devam ediyor idi. Tamam? Fakolu <gülüyor> <gülüyor> ve diyordu. Aksir bundan vazgeçiyordu Fakada hu onu buldum Yaman alaeden bin bir gün daha dün üzerine buldu. Fekale lehu wa unadidi aqsir bundan vazgeç dedi. Fakale dedi halleni halleni yarbi. Feni Rabbim le bas basabra eb'us أبعث, eb'usta alayya رق, raqib. Eb'usta alayya raqiban sen bana, bana gözetleyici olarak mı gönderildin? Fakale dedi vallahi Allah yemin olsun ki la yaghfirullah leke Allah seni bağışlamayacak. Yok da, la yudhülukel lahul cennete. Allah seni cennetine koymayacak. Fakubu de arwahuma, arwahuma ruhları kabz edildi. Fajtama inda rabbil al Rabbil Rabb Rabbinin yanında toplandılar. Fakale lihadih il-mushtehidu. Rakade lihada il-mushtehdi. Allah Teala bu müştehid olana yani çokça ibadet edene dedi ki: "Kunte kumte bina alimen, kunt biye alimen ov kunt ala ma fi qadiran. Sen beni yani beni bilen miydin yoksa benim elinde olana güç yetiren iyi miydin? Yani ne demek istiyor Allahu Teala? Sana ne sen niye benim işime karışıyorsun? Yani benim kime mağfiret edip kime mağfiret etmeyeceğime engel olacak ve auta buna bilgi sahibi olacak kadar alim miydin yoksa buna güç yetirecek kadar hani kalben karar vermeme güç yetirecek kadar güçlü müydün wa qala lil muznib sahibi için denildi irhab feledukul cennete cennete gir bir rahmeti rahmetimle wa qale lil Diğerine, diye lil ahiri derne ahiri desen sonucunu olur wa qale lil Diğeri için denildi biz hebu bihi ilen nari bunu ateşe atın. قال ابو هريره ابو هرira dedi nefsi bi nefsimi elinde bulunduranla yemin olsun ki le tekelleme bi kelimatin öyle bir kelime söyledi ki av baqat Dünyahu, dünyahu dünyasına ahiretuhu. Dünyasına dünyasına ahiretuhu. ve ahiretuhu dünyası o bıkat ve ahiretuhu dünyasını ahiretini harah etti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 Öyle mi? Bu bir. İki, her Müslüman umumi manada naslara şahitlik ettiğine şahitlik edebilir. Bütün kafirler cehennemliktir. E doğru mudur bu? Doğru mudur? Doğrudur. Bütün Müslümanlar cennetliktir. Doğru mudur? Doğru. Fama ladin aamanu wa amilu sarihati fa ulaik ashabul cennethum فيها خالدun wa ama ladin kafaru fa ulaik İman edip salih işleyenler cennet Orada ebedi kalacaklardır. Kafirler ise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 Ama cennetlik olmasını umarız. Her Müslümanın cennetlik olmasını umarız. Niye? Çünkü demişler Naslar sadece peygamberlerin cennette olduğuna delalet etmemiş. Naslar başka sahabelerin de cennetlik olduğuna delalet etmiş. Mesela örneğin, misal e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ki Ebu Bekir fil cenne. Onlar fil cenne. Öyle değil mi? Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Aşere-i diye zikredilen Yani cennet ile müjdelenmiş.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 miskini doyurur, fakire yedirir vee vee ve vee vee vee yani övdü de övdü babasını öyle mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki senin baban ateşte. Sanki adam bundan alındı yani, yani bu söz adamın hoşuna gitmedi peki senin baban neredeyi Muhammed dedi. Yani benim babam ateşteyse benim babam da senin baban da ateştedir dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam da. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam da Adam e, peygamberimiz dedi ki senin baban ateşte sanki adam bu, bundan alındı ve dedi ki peki senin baban nerede ey Muhammed? Resulullah es ve vesam nasıl cevap verdi ona? Haysu ma mararta bi kabr müşrikin fabashshirhu bin Yani babasının hükmünü söylemek yerine hangi müşriğin kabrine uğrarsan uğra onu ateş ile müjdele. Hangi müşriğin kabrine uğrarsan uğra onu ateş ile müjdele. Hatta diyor İbn Ömer daha sonra Arabi dedi ki laqat kellefeniyya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'iba. Resulullah bana çok yorucu bir iş yükledi.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 Kanu, a'zamen nâsi insanların en azimden, büyütlerindendir. <gülüyor> vara'an fi bâbi tekfiri tekfir babında görüş, görüş, görüş tekfir, olarak, noktasında, <gülüyor> <en> azimler, <büyütlerindendendi. gülüyor> tekfir noktasında ennehum kânû a'zamen nâsi vara'an. Tekfirden sakınma noktasında vara <gülüyor> demek, sakınmak demek. Yani takvanın isimlerinden bir tanesi de bu zaten şüpheli olan şeylerden veyahut da haramlardan sakınmak, kaçınmak demek. Onlar tekfir babında sak tekfirden sakınma konusunda insanların en büyükleriydi. Ve Ve beyenû açıkladılar. Khutûratul ikdâmî buna yönelmenin tehlikesini alâ zâlike tekfire dûna delîlin ve burhanin, Delilsiz ve burhansız bir şekilde tekfire yönelmenin tehlikesini beyan ettiler. Lakin lakin ne için de istidrak için de öyle değil mi? Şimdi bir yanlış anlaşılma demiştik mesela lakin ne için kullanılır? Ee, dinleyenin subutunu veya nefini tevehüm ettiği şeyi nefih etmek için kullanılır. Öyle değil mi? Şimdi bunu söyleyince ne anlaşılabilir? Hiç Ehl-i yanında tekfir diye bir şey yoktu anlaşılabilir. Bunu önlemek için ne diyor? Lakin هذا الوَرَعُ لَا يَمْنَعْهُمْ مِنَ الْحُكْمِ بِالْكُفْرِ عَلَى مَنْ ثَبَتَ بِي حَقِّهِ الْكُفْرُ بِشُرُوتِهِ الشَّرْعِيًّ Lakin bu sakınma La yemne'uhum onlara men etmiyor min el hukm bil kufri küfür ile hükmetmekten men etmiyor ala men sabete bi fi hakkihil kufru hakkında küfür sabit olana küfür ile hükmetmekten onları men etmiyor bi şurutiş şer'iyye şer'iyeti şer'i şartlarıyla beraber e, hakkında küfür sabit olana küfür ile hükmetmekten bu tekfir babındaki sakınma onları men etmiyor ve lem yeteraddedu şüphe etmediler fi takfiri men kefferehu Allahu ta'ala wa rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve resulünün tekfir ettiğini tekfir etmekte tereddüt etmediler. Lianne nusus eş-şer'iyye çünkü şer'i nususlar naslar dellet delalet etti ala cevazi tekfiri tekfirin cevazına delalet etti men irtakebe amelen au kavlen mukefferen kendini tekfir ettirecek bir söz veya bir ameli irtikap eden işleyenin tekfir edilmesinin caiz olduğuna ne yaptı? Derlet etti. Ve'l bilakis tekfir al kafiri kafiri tekfir etmeyi min usulihim usullerinden kıldılar fil i'tikadi itikatta usullerinden kıldılar ve hakemü hükmettiler bi kufri men lem yukeffir kafira, kafiri tekfir etmeyeni tekfir ettiler ev yeşuk ev yeşükke fi kufrihi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 Hemen bu kaideye bazı kurallar getirmişler. Ne demişler? اَدَّرُورَاتُ تُقَدَّرُوا بِقَدَرِيهَا demişler mesela. Zaruretler ölçüsü nispetince takdir edilir. Yani ne kadar gerekliyse o kadar. Adam diyelim ölecek, domuz eti yemek haram, ölmeyecek kadar domuz eti yiyebilir. Değil mi? اَدَّرُورَاتُ تُقَدَّرُوا ya Çünkü onun o anda ihtiyacı olan bir lokmadır bir lokma. yer mesela zaruret nedir demişler? Zaruret herkesin zaruret dediği değildir. Hayatın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 Buna rağmen hariclerin bir cumhur ulema mesela hariciler fasıktır demişler. Müslümandır, fasık, bidat ehlidir. Bazı alimler hariclerin kafir olduğunu söylemişler mesela. Öyle değil mi? Tarihte buna haccaç mesela. Bir grup alime göre haccacın küfründe kesinlikle şüphe yok. Değil mi? İbrahim'in Nekai, Said bin Cübey. Vallahi diyor ben Araklı kardeşlerime şaşıyorum. Öyle mi? Nasıl haccacın küfründe şüphe ederler? Bir öbürü diyor ben Allah'a şahit tutarım ki haccaç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 ben sormak istediğimiz bir mesele var mı? Yok. Ve ahiru elhamdülillahi rabbil alem.